Evet, Soskütün programı Karaburun'da. Bugün yeni bir Pazartesi ve biz yeni bir programla karşınızdayız. Ama bu programımızı stüdyomuzdan değil Karaburun'dan çekiyoruz. Ben daha fazla konuşmayacağım. Eğer bilgisi olan varsa Karaburun'da bir bilim kongresi var ve e, bilim kongresinin altında da çocuklarla birlikte atölyeler, etkinlikler yapılıyor aslında. Ve bu etkinliklerden bir tanesi de e, çocuklarla medya çalışması ve biz de buradaki çocuklarla birlikte üç gruba bölündük. Bir kısım Gazete çıkartıyor. Bir kısım video atölyesinde ve bir kısım radyo atölyesi yaptım Ve bu hafta her haftadan farklı olarak ben ses kayıt cihazını çocuklara verdim. Ve çocuklar buradaki e, esnafla, buraya kongreye gelen insanlarla sohbet ettiler. Kendi aralarında sohbet ettiler. Üç günün nasıl geçtiğini anlattılar. Aslında diğer ekiplerde çalışan arkadaşlarıyla birazcık da sohbet ettiler. Bu hafta böyle bir program dinleyeceksiniz. Birazcık zor şartlarda çalıştığımız için, konuklarımızı çok sessiz yerlere götüremediğimiz için sesler zor duyulabilir. E, Afınıza sığınıyoruz bu yüzden. Ama birazcık eğlenceli geçti benim için program. Dilerim sizin için de öyle geçmiştir. Çünkü onlar programı çekerken çok eğlendiler, çok mutlu oldular. Eğer duyuyorsanız arkadan hala sesleri geliyor zaten. E, Karaburun Bilim Kongresi pazar günü sona eriyor. Biz bu programı... Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü çektik. Pazar günü çocuklarla birlikte aslında sizden önce dinleme imkanımız olabilir belki. Ee, ama Pazartesi günü de siz dinleyeceksiniz. Ve bunun için biz çok heyecanlıyız. Ee, şimdi çocukların çektikleri ses kayıtlarını dinleyelim. Ee, bir daha benim sesimi hiç duymayacaksınız. Belki kapanışta size hep birlikte hoşçakal deme sırasında sesimi duyarsınız. İyi dinlemeler. Benim burada üç günüm çok güzel geçti. Çok güzel etkinlikler. Çok güzel kuklalarımız oldu. Ama azıcık da dövüşümüz, ağlamalarımız oldu ama yine de çok eğlendik. Evet, iyi bir yer oldu. Güzel yerler yaptık. Acaba son günler neler olacak çok merak ediyorum. Bu üç günümüzde çok güzel şey, bu üç günümüzde çok güzel şeyler yaptık. Kuklalar, resimler gibi şeyler yaptık. Çok eğlendik. Bugün üç günümüz çok güzel geçti. Gözüme ee, çok, sonra... çok Bu üç günümüz çok güzel geçti. Ee, çok güzel kuklular yaptık. Çok güzel resimler yaptık. Ee, sonra çok güzel sinedisi, boyamalar yaptık. Her şey yaptık. Çok güzeldi. Üç, bu üç gün içerisinde çok eğlendim. Ee, yarın sergi var. Çok heyecanlıyım. Ee, grubumuzdan da çok memnunum. Ben de bu iki... Yani birinci günden gelemediğim için üzgünüm. Ama iki, son iki gün içinde çok eğlendim. Ben de burayı kapanmasını istemiyorum. Bakalım sonuncu gün ne olacak. Ben arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum böyle işte oyunlar oynuyoruz çok güzel oldu o sene ben radyo ekibi olarak çok çok güzeldi çok başarılı bir ekiptik üç günde çok güzel geçti bence şey güzel bir güzel bir gün geçirdik ee, öğretmenimiz bize toplantı yaptırdı ee, Sonra resim yaptırdı, resimler yaptık Öğretmenimiz herhalde resimleri şuraya yapıştıracak gazeteye. Yapıştırdıktan sonra e, onu çuvaltacağız. Herkese dağıtacağız. Şimdi evde güzel geçti zamanımız. Acele beraber oynadık. Evet, sonra beraber oynadıktan sonra. Güzeldi Eca senin gibi. zamanın nasıl geçti? Güzel geçti. Eğlendin mi? Eğlendim. Neler yaptın peki burada? E, Dönlerle oyun oynadık. Sonra dinozorunu aradık. Güzeldi yani. Dinozoruma akşam düştü. <gülüyor> evet, dinozor akşam düştü. Teşekkür ederiz size gazete ekibi. Hoşçakalın. Ben annelerde. Üç gün boyunca daha çok atölyelerde vakit geçirdik, çocuk atölyelerinde vakit geçirdik. Bir kere ilk gün burada işte atölye katılacak olan çocuklarla tanıştık. O çok keyifliydi. Ardından da hani birlikte neler üretebiliriz diye baktık. Üç gündür aslında daha çok hani bu atölyelerde neler üretilebilir, birlikte neler yapabiliriz ona baktık. Ama onun dışında da burada Nergis kafede çokça oturup çay içtik, kahve içtik. Burada söyleyebilirim. <gülüyor> Şey, bu üç gününüzü nasıl geçirdiniz? Ee, üç günüm... Genelde yorucu oldu ama buraya geldiğimde gayet eğlendim. Açıkçası burada yapılan şeyleri de merak ediyorum, merakla da bekliyorum. Ee, devamlı elinde kameralarla, ses cihazlarıyla dolaştığınızı görüyorum. En sonunda ne çıkacak çok merak ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Üç gününüz nasıl geçti? Üç günümüz güzeldi. Sizin eğlenmeniz çok güzeldi. Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu bence. Karaburun'da böyle bir şey yapılması gerekiyordu. Güzeldi yani. Bence de güzel geçti. Sizin mutlu olduğunuzu görmek de bizi mutlu etti. Ee, bu etkinliklerinizin e, sizi daha böyle enerjik... Daha böyle bir bakışınız değişti. Parlak parlak bakıyor gözleriniz. <gülüyor> Güzel yani özetle. Peki sizce çocuk hakları ne demek? Bizce çocuk hakları da birey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, dolayısıyla bir birey olarak toplumda hakları olduğunu düşünüyorum. Ee, toplum kurallarına uyarak faydalanabilecekleri mesela böyle yerler olduğunu Düşünüyorum. Ben de çocuk hakları denilince aklıma ilk gelen şey çocukların bir birey olduğunu düşünmek. Onların e, belli şeyleri yapabileceğini düşünmek ve çocuk oldukları için ötelememektir. Evet, imkan tanımak onlara. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba öncelikle. Merhaba. Ee, sizce bu üç gününüz nasıl geçti sizin? Ee, çok keyifli geçti, çok güzel geçti. Bir kere sizleri tanıdık ve etkinlikleri yaptırdıkça sizleri daha da yakından tanıma fırsatı bulduk. Biz umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Yani Biz çok keyifliyiz şu anda. Biz de. Peki e, sizce çocuk hakları ne demek? Ee, çocukların haklarını savunması gereken haklar demek. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu üç gününüz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü birçok kişiyle tanıştım, birçok arkadaşım oldu bu daha farklı. Galiba seneye tekrar geleceğim. Ee, peki çocuk hakları e, durumunda ne düşünüyorsanız? Ooh, çocuk hakları ile ilgili bence yapmamız gereken çok şey var hepimizin. Yani e, Çünkü çocuk hakları ile ilgili sorunlar çok fazla ve hepimizin o ile ilgili bir şey yapması gerekiyor. Üç gününüz nasıl geçti? Çok eğlenceli geçti. Başta sizi tanıdık. Sizden çok şey öğrendik. Biz de size öğrettiğimize inanıyorum. Keyifli, farklı farklı çocuklarla farklı etkinlikler yaptık. Eğlendiğinizi görmek çok güzel bir şey. Biz de çok eğlendik birlikteken sınıftayken. Güzel, keyifli seneye inşallah geliriz. Teşekkür ederim. Başla. Merhaba. Merhaba. Adınız nedir? Deniz. Ben de cevabını aldım. Nereden geldiniz? İzmir'den geldim. Ee, Karaburun'u nasıl buldunuz? Güzel, böyle sakin. Evet. Kongre sizce nasıl gidiyor? Kongre güzel gidiyor, giriyoruz panellere işte. Yani e, güzel bilgiler ediniyorum. Evet. Kongre'de ne gibi konu, konular konuşuluyor? Genel anlamda hani sosyoloji, politika ve siyaset üzerine gidiyor. Tabii hani bu sadece bununla alakalı bir durum, bir durum değil. hani çok çeşitli konular var. Hani çok zengin bir konular var hatta. Kafama uyanına giriyorum ben işte. Ee, peki sizce çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları hani çok genel bir konu bu. Hani bu direkt bir çocuk hakları diye sorduğunda en azından ben şöyle bir şey hanım. En az daha hani çocukların ee... Dil, din, ırk, gözetmek için her çocuğun doğuştan sahip olduğu veya her insan aslında sahip olduğu hakların korunması gerekeni düşünüyorum. Ve özellikle de çocuk işçiliğine karşı hani ben özellikle hani bunu anlamlı buluyorum. Şu anki hani bu kongrede bunu da çıkarabilirim yani çünkü bununla ilgili de bir konu vardı diye hatırlıyorum. Ona da Teşekkür ederiz. Rica ederim ben de teşekkür ederim. Ben Feliha. Merhaba. Ben de Zehra Zırama. Memnun oldum. Ee, nereden geldiniz? İzmir'den. Ee, Karaburun e, nasıl buldunuz? Karaburun çok güzel bir yer. Ee, zaten yıllardır gelip gidiyoruz Karaburun'a. Çok güzel, doğası çok güzel, temiz, e, insanlar çok e, hoş. Çok sevdiğimiz bir yer Karaburun. Ee, kongre nasıl gidiyor? Kongre güzel gidiyor. Her yılda takip etmeye çalıştığımız bir kongre zaten. Ee, önemli bir girişim olduğunu ve yıllardır da güzel bir şekilde sürdüğünü düşünüyorum. Kongrede ne gibi konular konuşuluyor? Kongrede her yıl bir tema olmak üzere değişen değişen bir tema olmak üzere farklı konular Türk soluyla ve dünya soluyla ilgili pek çok konu konuşuluyor farklı oturumlarda çocuk hakları yetişkinlerin ve çocukların hep birlikte ve demokratik bir biçimde bir arada yaşadığı, birbirlerinin haklarına ve yaşam biçimlerine ve alanlarına saygı gösterdiği e, kuralları ortaya koyan bir e, a -a. Bütün. bir bütün. <gülüyor> Teşekkür ederim Rica ederim. Benim adım nedir? Sizin adınız nedir? Benim adım da Filiz. Size birkaç soru soracağım. Tabi buyurun. Ee, nereden geldiniz? İzmir'den geldim. Karabır'ı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok başarılı ee, Kangor'a nasıl gidiyor? Kongre, kongre, kongre güzel gidiyor. Çok güzel paneller var. Ee, Kongreden ne gibi konular konuşuyorsunuz? Hmm, daha çok çocuklar. Size çocuk hakkın, hakları ne, de, ne demek? Bence çocuk hakları ne demek? Hmm, bence özgürlük ve yaşamak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Adınız nedir? Eylem. Eylem Akdeniz Göker. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Karaburun'u nasıl buldunuz? Çok beğendim, çok güzel, sakin, kirlenmemiş, denizi şahane. Kongre nasıl gidiyor? Aslında biz kongreye gelmemiştik. Tatilimiz bu döneme denk düşüyordu. Ama kongreyi de düzenleyen arkadaşlarımız güzel bir tesadüf oldu. Bence çok iyi gidiyor. Çok sıkı takip edemedim ama şahane olduğunu biliyorum. Kongre... Kongrede ne gibi konular konuşuluyor? Ee, sanırım emek hareketi, sosyal hareketler... Böyle konular. Sizce çocuk hakları ne demek? Hmm, çocuk hakları... Çocukların hak ettikleri gibi, özgürce, eşitçe... Ee, ihtiyaç duydukları bütün olanaklardan faydalanarak yararlanmasının güvence altına alınması demek. Teşekkür ederim. İyi uydurdum mu bilmem. <gülüyor> Rica ederim. Adınız nedir? Şeyma. Nereden geldiniz? Ankara'dan. Karaburun'u nasıl buldunuz? Çok sevdim. Çok güzel. Kongre nasıl gidiyor? Hmm, bazen iyi bazen kötü. <gülüyor> Banglade'de ne gibi konular konuşuluyor? Ee, kent, kadın, kapitalizm, ekonomi. Sizce çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları, çocukların sahip olduğu haklar. Yani ne, ne diyeceğim bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Teşekkürler. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Neden geldiniz? Ee, Karaburun Bilim Kongresi için yani. Karaburun nasıl bulmuş? Çok sevdim, çok güzel ya Kongre Kongreye nasıl gidiyor? Ee, bazı sunumlarda çok sıkılıyorum. Bazıları daha iyi. Kong, Kongre ne gibi konular konuşuluyor? Kongrede e, ülkenin içinde bulunduğu koşullar konuşuluyor. E, Marksizm konuşuluyor, bir felsefeci. Çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları çocuklarımızın <gülüyor> çocuk hakları. Çocuk özgürlüğü. Çocuk. Bütün çocukların ee, böyle bir to bu toplumda mı? Karmaşık mı cevap vereceğim, basit mi vereceğim? E, bütün çocukların eşit ve özgür olması. E, hiçbir ayrım gözetmeksizin. Ben teşekkür ederim. Karaburun'da nasıl bir iş yaparsınız? Karaburun Otobüs Terminali'nde bilet kesiyorum ben. Hı. Kaç senedir bu meslektesiniz? 5 senedir burada çalışıyorum. Ama Bilim arası... Kongresi'nden ha. haberiniz var mı? Var. Kalabalık işiniz arttırdı mı? Tabii kalabalık otobüsle işimiz olduğu için her zaman arttırıyor. Sizce çocuk hakları ne demek? Şimdi çocuk hakları deyince çocukların... Sevgi ve saygıya ihtiyacı vardır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Onların haklarını vermek lazım. Eğitimde, oyunda, her şeyde çocuklara yardımcı olmak lazım. bir Bize bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Merhaba. Sağ ol. Merhaba. Benim adım Barış. Sizin adınız ne? Tongül Ağustos. Karabana nasıl bir iş yapıyorsunuz? Kaç senedir bu meslektesiniz? Kaç senedir? Altı aydır. Bilim kongresinden haberiniz var mı? Var. Kalabalık işinizi arttırdı mı? Evet. Sizce çocuk hakları ne demek? Ya Küçükler herkes hakkını isteyebilir. Öğrenciler. Tabi okulda bütün ihtiyaçlarına, okul şeylerine, her şeylerine ihtiyaçları olan her şeyi yapmak isterler yani. Teşekkürler. <gülüyor> de, teşekkür ederiz. Karaburun'da nasıl bir iş yapıyorsunuz? Nasıl bir şey, iş yapıyorum? Esnafım. Çalışıyorum. Sizlere hizmet ediyorum. Bu Kaç senedir bu meslektesiniz? Dört seneden beri. Bilim kongresinden haberiniz var mı? <gülüyor> var. Her sene dikkatli izliyorum. devamlı bekliyorum sürekli. Kalabalık, kalabalık işinizi attır, attırdı mı? Evet. Sizce çocuk hakları ne demek? Bence çocuk hakları ne demek? Ee, çocuk hakları geleceğimizin e, büyük insanları demektir. Şu andaki halklar bütün çocukların ellerindedir. Evet, başka? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tek, ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, Ademizde. Ünsal Şarkıl Bey. Ee, Karaburun'da nasıl bir iş yapıyorsunuz? Esnaf dükkanım var. Ee, giyim olarak, giyim sektöründe çalışıyorum. Kastenedir bu meslektesiniz? Yaklaşık yedi yıldır. Bilim Kongresi'nden haberiniz var mı? Biraz var. Kalabalık, kalabalık işinizi arttırdı mı? Fazla değil ama tabi biraz yansıdı. Sizce çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları, hani ben de bir çocuğum. Bence çocuk hakları çok e, küçüklükte e, insanların, çocukların böyle kendi içlerinden gelerek en güzel şekilde yaşamaları demek diye düşünüyorum teşekkür ederiz ben teşekkür ederim isminiz nedir? Işık benim değerim ben size bazı oldu? sorular soracağım Karaburun'da nasıl bir iş yapıyorsunuz? küçük esnaf kategorisinde gazete bağıyla kırtasiye yapıyoruz kaç senedir bu meslektesiniz? 30 civarında Bilim Kongresi'nden haberiniz var mı? Tabii. Kalabalık işinizi arttırdı artır, mı? Tabii ki biraz fonksiyonu var. Sizce çocuk hakları ne demek? <gülüyor> çok kazık soru sorduk <gülüyor> yani. Şimdi çocuk hakları derken, şimdi herkesin hakları olarak düşünmek lazım bence. Şimdi tabii ki çocukların hakları var ama büyüklerin de hakları söz konusu değil mi? Evet. Büyükler çocukların haklarını zaten anne babalar çocukların haklarını gözeteceğini herhalde e, bizim toplumumuzun örf adetinden dolayı gayet iyi biliyoruz hepimiz. Ama şimdiki çocukların da büyüklerin hakları olduğunu e, pek farkında olmadığını düşünüyorum ben. O konuda biraz bizim şikayetlerimiz var büyük olarak. Evet, sağ olun, teşekkürler. Gerçekten. Merhaba isminiz Hı. nedir? Mehmet. Benimki de Olsan. Memnun oldum. Karavurunda nasıl bir iş yapıyorsunuz? Karavurunda Türksü üzerine bir de lise işletiyoruz. Kaç senedir bu meslektesiniz? Sekiz seneden beri. Benim kongresinden haberiniz var mı? Var evet. Kalabalık işinizi arttırdı <gülüyor> mı? Biraz. Sizce çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları. Çocuk hakları, çocuklar özgür olmalı. Özgür olmalarında da yani yanlış yapmamaları lazım. Tamam, çocuklar kapı kilitlenmemeli. Ama onlar da uslu durmalı yani. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Adınız ne? Edip Tezel. Size ben bir soru soracağım. Sizce çocuk hakları ne demek? Çocuk hakları ne demek? şimdi? Önce küçüğe büyüğün küçüğe saygısı, küçüğün de büyüğe olan saygısı, küçüğün daha ziyade yapmak istedikleri şeyleri, büyüğün olgunluk göstererek onları yavaş yavaş yerine getirmesi, değil mi? Ee, tabii ki bunları yaparken de sevgi ve saygı karşılıklı olması lazım. Sen anneye babaya ne kadar çok saygılı, sevgili, kardeşine, arkadaşlarına ne kadar çok saygılı olursan Onlar da sana o kadar çok saygı, sevgi gösterirler Dolayısıyla hak hukuk e, yerini bulmuş olur diye düşünüyorum Teşekkür ederiz Rica ederim Adınız ne? <Gülüyor> Bengstepa'dır e, Çocuk hakların ne demektir? E çocukluk hakları, yani biz büyükler olarak biraz çocuklara saygılı olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın haklarını korumamız gerekiyor. Başka? Başka ben de bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Başlıyoruz! Şubadan, şubadan, şubayın!